Merhaba herkes Açık 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete. Programı başladı. Hüzünlü bir açılış yapmak zorunda kaldık. Çok değerli dostumuz Jack Cohen'in ölüm haberini aldık dün. Hem gitaresk hem dünyanın cazı programlarının yapımcısıydı. 68 yaşında hayatını kaybetti Jacques Cohen. 1951 doğumluydu 28 Nisan'da. 1974'te Boğaziçi Üniversitesi'nden lisans aldı, pazarlama ve finans alanlarında uzun uzun yıllarda özel sektörde yöneticilik yaptı. Emekli olduktan sonra da 2004-2010 yılları arasında Açık Radyo Yayın Sorumluluğu 7 sene boyunca unutulmaz anlar bırakarak yayın sorumluluğu görevini üstlenmişti. Şimdi de onun açılışını yaptığımız parçada da Jimi Hendrix'ten bir parça bu. ...ve kendisinin e, imzası olan Gitaresk programının hazırlayan ve ileten Jacques Cohen yani ben diye kafiyeli bir şekilde sundu. Hoş bir açılış yaptık biz de onunla ve ona da bir günaydın demiş oluyoruz. Herhalde bulunduğu yerden son derece bizi dinliyordur eminim yani. Evet. Günaydın. Günaydın. Diyelim. Günaydın. Evet, ben Deniz Ömer Madra, Cantoğlu Selahattin Çolak, tanınmış ekiple birliktesiniz. Her zaman olduğu gibi Emre Gümüşer ve Robin Tayar da bize destek vermekteler. Evet. Günaydın tekrardan. Tekrardan günaydın, günaydın diyelim ve haberleri vermeden en önemli birimiz budur yani yakın dostumuz. ...unutulmaz bir iz bırakarak... ...aramızdan ayrıldı... Koah. ...uzunca bir süreden beri... Koah diye... ...Kronik Obstriktif... ...akciğer hastalığından... ...mustaripti kendisi... ...ya yani Açık Radyo'nun kurulduğu... ...günden beri devam eden... ...Gitaresk programı dışında... ...birçok program... ...Garip Meyve... ...Kavşak... melomania, ...Pasifika Radyosu... ...Pasifika Radyosu... ...60 yaşında... ...Kirli Çıkı diye... ...birçok program daha hazırlayıp sunmuştu... ...radyoculuğun yanında da... ...fotoğrafçılıkla da... ...bilgisayar ve motosikmetle de... ...ilgiliydi... ...2010 yılında Açık Radyo'daki... ...yayın sorumluluğu görevini bırakıp... ...ikinci defa emekli oldu ve... ...2011'den beri Bodrum'da yaşamaktaydı... ...o günden bugüne de... ...Bodrum'dan hem programlarına... ...hem de çevirmenliğe devam etti... Kendisinin cenazesi de 31 Mart 2019 Pazar günü saat 14.30'da Bodrum Yalıkavak Sandıma mezarlığında toprağa verilecek. Ardından da mezarlığın hemen yakınındaki 40 Avesi'nde dostları bir araya gelip onunla sohbet edecekler. Hem kendi aralarında hem de onunla. Jacoen kim mi? Jacoen mi? O da kim? diye de bir sitesi var kendisinin. 1962'de rock müziği dinlemeye başladı. Hala dinliyor diye devam ediyor. 65'te bir ara koleksiyonculuk illetine kapıldı. Hala topluyor. Bu arada Boğaziçi Üniversitesi idari bilimlerden lisans aldı. Lisanslar hala onda. Deyip bir de onun, e, tipini, de, gençliğindeki uzun saçlı hippi kılığındaki bir fotoğrafını koymuş. O zamanlar böyle bir tipti diyor. 1980'de Roxan adında bir kızı doğdu. Kızını rock müziğiyle büyüttü. Hala büyüyor ve hala diğer müzik tarzlarının yanında rock dinliyor. 21 yıl süreyle geçimini özel sektörde yöneticilik yaparak temin etmeye çalıştı. Artık çalışmıyor. He he diye de bir not koymuş. Yapısına aykırı bir meslek seçmiş olduğunun nihayet farkına vardı. Hala farkında diye yazmış kendi özel sitesinde gitaresk.com'dan okuyorum bunları yapısına aykırı meslek Açık Radyo'daki 94.9'daki Açık Radyo 94.9'daki Gitaresk programının yapım ve sunuculuğu yanında bilgisayar, motosiklet ve fotoğrafçılıkla ilgileniyor ve Mayıs 2004'ten itibaren Açık Radyo'nun yayın sorumluluğunu 2010'a kadar yürüttü Aralık on, 2011'de ikinci emekliliğine karar verip Bodrum Yarımadası'ndaki Bağla Koyun'a yerleşti. Bodrum'da kültür ve sanat faaliyetlerine bulaştı. Bu doğrudur. Kendisi bizi de davet etti. Orada konuşmalar yapmış ve hoşça vakit geçirmiştik. Taşındığı zaman oraya e, Açık Radyo 94.9'daki radyo programları hala devam ediyor. Ve son cümlesi, bir tek bu cümlesi doğru değil. Hala yaşıyor. Hem de derin derin. Diye bitiyor. Jacques Cohen. Birçok programcılar grubuna birçok mesaj geldi. Çeşitli programcılarınızdan. Onları da şey yapmak isteriz. Sizinle paylaşmak. Mesela Vedat Ozan Koku ve Açık, Koku at Açık Radyo'da Jack'ı kaybettik. Bu sayfaya zemin olan radyo programının oluşmasında da katkısı olan harika bir insan lakabı gibi baba bir dosttu. Radyonun Elmadağ'daki eski yerinde ayaküstü yaptığımız Joe Bonamessa, Calvin Klein ve motosiklet muhabbetlerimizi hiç unutamayacağım diye yazmış ve kendi kitabına da alıntı yapıyor. Jack Cohen'in yayın yönetmeni olduğu sırada nasıl gelip E, açık Radyo'ya bulaştığını anlatıyor. Şöyle demiş, o dönemlerde 94.9 bandından yayın yapan Açık radyoda arada ara gidip müzikle ilgili muhtelif dostların programlarına konuk oluyordum. Beni konuk eden sevgili dostlardan biri de o, o ara radyonun genel yana, yöney, yayın yönetmeni olan Jack Cohen'di. Bir gün nereden istiyse Jack ya dedim, ben kokuyla ilgili bir program yapmak istiyorum. Ne kokusu yahu parfüm filan mı diye yanıtlatacak beni. Yok be baba bu iş sadece parfümden ibaret değil. Koskoca bir tarihi, ekonomisi, sosyolojisi, psikolojisi filan var. Sonuçta beş duyudan birinden söz ediyoruz. Ben bunların pek çoğunu okuduklarımdan aşinayım. Benim gibi konuya meraklı olanlar varsa Amerika'yı yeniden keşfetmeye kalkmasınlar. Ben de bu konuda boşluğa da olsa konuşabilip tartışma kapıları açabileyim. Jack hemen bu dediklerini bir kağıda döküp programcı olmak istiyorum diye başvuru yap bakalım ve değerlendirelim dedi. Ben de düşüncelerimi amaçladıklarımı yazıp gönderdim. Aklımdan bu konu neredeyse çıkmıştı ki bir gün, eğer yanlış hatırlamıyorsam Didem Genç Türk beni arayıp bir demo kaydı istedi ve macera böyle başladı. Türkiye'nin ve dünyanın en ilginç ve benzerine rastlanmayan, Radyoda koku programı da Vedat Ozan'ın bu şekilde yapılmıştır. Jacques Cohen e, ayrıca çok yakınlarının yakından bildikleri bazı özelliklere de sahipti. Mesela bir tanesi Türkiye'nin ve belki de dünyanın en iyi gitar çalanlarından biri olmasıyla yalnız hmm. parmak gitarı çalardı. Fingerpacking biliyor musun onu? Ya? Evet. <gülüyor> de koymuş bak... ...fotoğrafını da... Koymuş. ...parmak gitarı çalıyor... ...acayip böyle bir parçayı... ...demin çaldığımız... Jimi Hendrix parçasını mesela dinlediği zaman... ...hemen yerlere kadar... ...yatarak böyle... ...parmaklarıyla... ...iki eliyle gitar çalardı... ...çok baba bir... ...parmak gitaristiydi... Mesela bir başka özelliği de Muppet Show diye bilinen kukla gösterisinde... Ee, ...böyle locada yer alan iki huysuz ihtiyar vardı, Grouchy Gramps diye... Ee, ...her bölümünde mutlaka çıkarlar ve bir yorum yaparlardı. Her konuda eleştirilerini bildirirlerdi, seyrettikleri şovun ne kadar aslında... ...beceriksizce yapılmış olduğunu filan... ...eleştiren böyle iki huysuz ihtiyar vardı. On, biz kendimizi... ...yani ben Jack Cohen... ...ona benzetirdik. Huysuz ihtiyarlar diye kıh kıh kıh... ...gülerdik filan böyle. Sonra bir gün Jack... E, ...uzun yıllar sonra... ...Bodrum'dan bak sana bir şey gönderiyorum... ...diye paket gönderdi... ...ve bir t-shirt çıktı Muppet hmm. Şimdi onun fotoğrafını da paylaşıyoruz... Paylaştık hatta. Ee, ve ben bugün onu giyerek geldim. Bende de bir tane var bundan. Sen de giy diye yollamıştı. Sonra ben de fotoğrafımı çektirip onunla kendisine şaka gönderdim. Bayağı eğlendikti işte. Jack Cohen önemli bir kayıp hepimiz için. Pek çok müziği, müzisyeni... ...şey yapmıştı... ...hem tanıtmıştı... ...hem programcılara hem de... ...pek çok insana... ...müzik aşkı... ...bir de radyo aşkı da vardı onun... ...bizden önce de Red FM diye de bir... ...radyocuzluk macerası var... ...onu da unutmayalım... ...bizimki kadar iyi bir radyo değildi... ...seninki falan diyordum... Hı. ...o da öyle deme deyip... Kıh kıh kıh gülüyordu... ...böyle bir şey işte mesela... ...bazı notlar da okuyalım... Ee, Akın Yılmaz mesela e, Sevgili dostlar, kardeşler Büyük acınıza yürekten katılıyorum Ailemizden birini Kaybetmenin ta kendisi bu Ve katlanabilmek gerçekten de Çok çok zor diyor O tatlı cümlesi Şimdi farklı bir etkiye büründü Jack Cohen yani ben Yani bizler Diye eklemiş Akın Yılmaz da Toprağın nur olsun, hepinizin başı sağ olsun ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Gönlümüzde hep yaşayacak, kuşkusuz. Hepinize içten sevgi ve saygılarımla diye yazmış Akın Yılmaz dostumuz. Diğer notlarına da bakalım şimdi. Müge Yıldız, ah çok, çok üzücü, çok büyük bir kayıp ailesi ve arkadaşlarına sabırlar dilerim diyor. Rehavuz, radyomuzun ailesinin ve dostlarının başı sağ olsun çok üzüldüm diyor. ...Sumru ağır yürüyen dostumuz... ...çok üzgünüm... ...ailesinin, sevenlerinin ve açık radyo ailemizin... ...başı sağ olsun... ...koca bir ruh... ...sayici bir destekçi... ...destekti de bizler için diyor... Ee, ...onunla çok sayıda programda... ...paylaşmış olan Meral Akman... ...ustam, rockstarım... ...akıl hocam, Jack babam... ...huzur içinde dinlensin... ...hepimizin başı sağ olsun diyor... ...yaprak Melike uyar programcılarımızdan. Çok üzüldüm. Tüm Açık Radyo ailesinin başı sağ olsun. Tüm sevenlerine sabırlar dilerim diyor. Ceylan Ertem müzisyen ve programcılarımızdan. Çok üzüldüm. Dostlar sağ olsun. Herkese sabırla sabır dilerim. Huzurla uyusun diyor. Yine programcı dostlarımızdan. Ariana Ferendino. Yani son derece şok oldum ve yüzüne büründüm. Birlikte cumartesileri ilk günlerinden radyonun İlk günlerinde Açık Radyo'nun... ...Cumartesi'leri program yaptık birlikte diyor. Necati Tüfenk ...çok üzüldüm, tüm Açık Radyo ailesinin... ...başı sağ olsun diyor. Evren ve Mert Türk yazmışlar... ...baş sağlığı ve sabır dileriz... ...çok önemli bir kayıp diyorlar. Fehmiye Çelik yazmış... ...kardeş Türklerden... ...ve programcımız... ...çok acı bir kayıp, çok üzüldüm... ...baş sağlığı ve sabır diliyorum diyor. Gene programcılarımızdan Göver Kazancıoğlu... Dünyanın cazının ruhu, çok kıymetli program yöneticim diye başlamış. Dünyanın cazının ruhu, sevgili Jack, çok çok üzüldüm. Tüm ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum. Sevgilerimle diyor. Duygu Arın, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyor. Naim Dilmener programcılarımızdan, ah yapma be diye yazmış. Yine programcılarımızdan Akif Burak Atlar, başımız sağ olsun çok üzüldüm, sabır diliyorum hepimize demiş. Programcı ve müzisyen dostlarımızdan Orçun Baştürk, başımız sağ olsun fevkalade üzücü bir haber, yolu ışık olsun diyor. Yine programcı dostlarımızdan Cüneyt Bolak çok üzüldüm, her ölüm zamansız ama şöyle bodrumlu, torunlu, tontonlu biraz daha yaşasa ne güzel olurdu. Blues içinde uyu, Jacques baba Belki karşılaşırız rüyalarda diyor. Tolga aldı programcılarımızdan. Radyomuzun başı sağ olsun. Temel taşlarından biri eksildi. Herkese sabır. Elveda Jack Baba diyor. Zeker Şen. Vah çok ama çok kahroldum. Huzur ve ışıkla gidecek Baba diyor. Gülçin Orgun. Bunların hepsi programcılarımızda. Çok çok üzüldüm. Rahatsızlığını biliyordum. Bir umut toparlanmasını diliyordum. Açık Radyo'nun ilk günlerinden beri en sevdiğim programların Can Sesi, radyo programcı olmamın yolunu açan ilk genel yayın yönetmenim, Koridorların, radyocu buluşmaların, buluşmalarının dinleyici destek haftalarının sevinci, müziği aşkla seven güzel insan ruhun şad olsun. Sevenlerine, yakınlarına baş sağlığı ve sabır dilerim. Çok özleyeceğiz diyor Gülçin Orhun. ...Zerhan Gökpınar Notalarla Sohbet Programı'ndan şöyle yazmış. Daha okurken yüreğimi bir el verdi. Gönüllüden programcıya dönüşürken yaptığımız telefon konuşmaları geldi birden kulağıma onun sesiyle. İlk telefonla arayışında bana Zerhan Bey'le görüşebilir miyim demiş. Hı. Ben de Zerhan Bey kalmadı, Zerhan Hanım versem demiştim. Tatlı, incelikli, Hı. zeki, dostça yansıyan ve karşısındakini ürkütmeden yönlendiren, sarıp sarmalayan bir yayın yönetmeniydi benim için. İlk adımlarımı birlikte attığım her program sonrası bana destek ve onay veren bir sıcak insan. Bodrum'da bile olsa varlığını bilmek ve hissetmek güzeldi. Kabullenmesi zor. Açık Radyo ailemin başı sağ olsun. Tüm sevenlerine sabır ve dayanma gücü diliyorum, diyor Zerhan Gökpınar. Programcılarımızdan Osman Tümay, ''Bu kadar eski bir dostu yitirmek ne acı, başımız sağ olsun.'' diyor. Emret Ataşoğlu ''Of çok üzgünüm, Jack Baba radyomuzun neşesi, enerjisi, güzelliği ve en önemli seslerinden biriydi. Bodrum'da da olsa varlığını bilmek sıcaklık veriyordu, başımız sağ olsun, ruhu şad olsun.'' diyor. Volkan Ağar yazmış, hepimizin başı sağ olsun, başta Jimi Hendrix'le olmak üzere sevdiği tüm gitaristlerle buluştuğu düşüncesiyle teselli bulmaya çalışıyorum. Rocklar, blueslar, blues ve cazlar içinde huzurla uyusun. Hilmi Tez Tezgör, hepimizin başı sağ olsun, yaşama sımsıkı sarılmanın ne demek olduğunu gösteren insanlardandı, huzur içinde yatsın nişak Baba diyor. Başak Yavuz, başımız sağ olsun, diyor. Levent Öget, başımız sağ olsun, çok üzücü. Tüm sevenlerine ve yakınlarına sabır diliyorum, diyor. Alper ve Esra Kaliber, dostlarımız, programcılarımız, Açık Radyo'nun gelişiminde büyük payı olan ve biz programcıların birçoğunun radyoda yer bulmasını sağlayan Jack Baba'nın kaybı çok üzücü. Sevenlerine ve yakınlarına sabırlar dilerim, diyor. Ayfer Yavi, Çok üzüldüm. Tüm Açık Radyo ailesinin başı sağ olsun diyor. Nurhan Kiler, "Hey ya Rabbim. Bu olmadı ya." diyor. "Rasmemo zamansız ve acı bir kayıp. Nur içinde yatsın. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum." diyor. Bana teveccüh edip program yapma şansı veren, Açık Radyo'nun kimliğini oluşturanların başında gelen Nüktedan Eski Tüfek rah kıracak. Ruhun şad olsun. Her şey için çok teşekkürler. 32. Cik olarak da... Jack Bey de gitti demek... ...radyomuzun başı sağ olsun... ...Mim Bülent Kılıç... ...söylüyor... ...Betigül Öngen... ...çok üzüldüm... ...büyük kayıp gerçekten... ...ailesine ve tüm sevenlerine... ...sabır dilerim diyor... ...Gonca açık alın... ...bir defa usta demiştim kendisine... ...ondan sonra her mesajını... ...Justa diye imzalamaya başladı... ...Jak Usta... Güvenip de gitar eski emanet etmesinin ne büyük bir şey olduğunu anladığımda epey gururlanmıştım. Yeni çıkan Joe Bonamessa albümlerini gitar önce kim çalacak diye yarıştığımız Robert Johnson falan çaldıkça yine arkeolojik kazı yapmışsın diye bana takılan Justam'ın ardında büyük bir boşluk kaldı. Dolmaz diyor Gonca Açıkal'ın. Ayşegül Altınay, ah arkadaşlar hepimizin başı sağ olsun, tanıdığım en ince, en güzel insanlardan biriydi. Açık Radyo'nun ruhunu yaratanlardandı. Hepimizde çok hakkı var, çok özlenecek, huzur içinde uyusun, tüm sevenlerine, ailesine sabır ve güç diliyorum, diyor. Levent Dönmez Açık Şemsiyeden, üzüntümü nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Tüm sevenlerine sabır diliyorum, demiş Hülya Denizalp. Hepimizin başı sağ olsun. Kırk kahvesinde ben de bütün ruhumla aranızda olacağım diyor. Gülhan Kadim. Altıdan sonra tiyatro programından çok ama çok üzgünüz başımız sağ olsun diyor. Yeşim Ayöz. Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüm. Tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim diyor. Ve Mustafa Arslan Tunalı. Başımız sağ olsun diyor. Kırk kadar programcımızdan şey Daha da yüksek sayı aslında adeta bir dilek yağmasına uğradığı yıldız yağmuru gibi geldi şeyler. Şimdi bir Atilla Aksoy'la onun da kaybettiğimiz ölüm yıl dönümüne denk gelen günde öldü dün Jack Cohen'de. Atilla Aksoy'un da ikinci ölüm yıl dönümüydü. Onların birlikte yaptıkları bir programdan küçük bir bölüm dinletelim ikisinin sesiyle beraber. Şimdi ona kulak verelim. Bu kitçerde dinleyince hem bir galip nirvanesk bir his duyuyorum hem de bu adamın piano çalarken onunla uygun, uygun bırıldanmaları ve küçük haykırışları ha. da her zaman böyle bir, bir enstrüman daha gibi de gelebiliyor bana inanır mısın? O, e, katılırım yani. özellikle bu, bu konserde ha. epey e, yüksek sesli evet. vardı o <gülüyor> küçük çığlıkları e, diyelim bir anın vardı. Bir anı, e, anı. E, 1974 miydi 72 miydi tam hatırlamıyorum Köln konseri Köln en sevdiğim konseri Ve o tahillerde de e, soy Almanya'da ben de e, onu ziyarete gitmişim Bütün radyoda e, yurtta e, işte o üniversite master yapıyor doktora yapıyor filan e, Yurtta bir Keith Jarrett konseri diye bir, bir hadise var Ama yani bütün hadise zaten radyodan dinleyeceğiz konseri. Evet. Fakat ki içeride o zaman çok iyi tanımıyorum gibi bir iki defa belki duymuşum falan. Miles Davis çalışmalarından hatırlıyorum ama böyle bir solo konser meselesini hiç doğrusu da şey yapamıyorum. Onu oradan alıp oraya koyamıyorum. E, e, Suay çok... E, bilgiliydi o, o e, uyardı ve o, onu dinledik ve o dinleyiş zaten e, o, o dinleyiş <gülüyor> oldu diye. bir daha kiçeretten e, kopamadım. E, o ilk döneminde o Çık Correa ile birlikte olduğu e, Maz Davis ile döneminde ve bir ikisinin arasında bir rekabet gibi bir şey e, vardı. vardı. En azından bizim kafalarımızda vardı. Evet, evet. E, zannediyorum kiçeretin biz bir, bir süre sonra o elektronikten, e, keyboarddan çıkması ve tamamen e, akustik piyanoya dönmesi e, bence çok sağlıklı evet. oldu. Herkesin kafasında kimin kazandığı hakkında bir fikir var yani. Evet. Evet. <gülüyor> evet. ki Giyicaret bir ziyafetti bence. E, falling in love with love. Hakkı. Evet. ismi de güzelmiş parçanın. Evet. Şimdi bir e, keyboardçu da benden gelecek ama tabii böyle bir e, şey bekleme aslında bunun bir hikayesi var. Salı günü senin gelmeyeceğini biliyorduk Ozan'la ve ben Ozan'ı çarpayım diye bir İsveçli piyanist, e, Buge Veseltoft piyanist ve kiborçu aynı zamanda maalesef Atilla'cığım <gülüyor> elektronik de kullanan bir adam Tabii, <gülüyor> değil, olabilir <gülüyor> <Herkes> de, <gülüyor> onu, <gülüyor> hakikaten etkilendi Ozan e, ve etkilenince de ben cesaret aldım dedim Atilla'ya da bir tane Buge Veseltoft çarpayım diye ve evet. dün de bir Buge getirdim fakat sen gelmedin evet, abi o, <gülüyor> evet. gelmeyince bugün çarpacağım o zaman Bugün Veseltoft yeni bir e, Norveçli Kiborcu farklı bir caz anlayışı var. Zaten ilk albümünden bir parça daha göndereceğiz bu akşam. O albümün adı New Conception of Jazz yeni caz kavramı gibi ve sonradan da bu grubunun adı oldu ikinci ve üçüncü dördüncü albümlerinde artık. E, o kadar büyük bir isim koyarlar sensin grubuna da olur, <gülüyor> evet, tabii. olur. Şimdi bunu New Conception of Jazz'de Poem adlı bir parça dinleyeceğiz. Bunu da aslında e, Buge Elektronik veya Prophet Synthesizer veya Hammond B3 Ork falan çalıyor sık sık ama piyano çalan tek bir parça sanki var bu albümde. Piyano çaldı. Onu bir ha, çeyrek naziri olarak <gülüyor> sana şey yapmak için Buge Veselt of Grand Piano ve Elektronik çalıyor. Nils Peter Molberg o da meşhur bir Norveçli trompetçi Dujean Trompet solo ondan ee, yine Norveçlisinleri zor Svainung Ho Hovensie elektrik bassta Trude Ick Waldhorn diye bir trompetçisiinde Jens Peter Antonsen trompetti ve Vidar Johansen bas kriyetti ki bas kriyetti birkaç parça çaldım bu albümden senin olmadığın zaman güzel bas kriyetti ama bunda biraz evet. şeyde kalıyor evet. diğer evet. diğer nefeslerle beraber giden bir bölümde Poem adlı parça. Thank you. Ale